mümteli bizim iller radyosunun aziz dinleyicileri bugün yine sizlerle eğitim üzerinden eğitim notları üzerinde konuşacağız Allah nasip ederse tabi önümüzdeki programlar içerisinde bu eğitimi dallandırıp budaklandırıp geniş geniş işleyeceğiz ama şöyle bir tarihçesinden tanımından başlayarak geçen programımızda. Yavaş yavaş bu eğitimden kimler sorumlu, ne kadar sorumlu, bir, bir eğitim planı nasıl olması lazım bunların üzerinde de bu dersimizde konuşmuş olacağız. Eğer biz eğitim problemimizi çözemezsek daha çok konuşacağız ezilmişliğimizi, savaşı, fitne fesadı ve mazlumiyetimizi. Daha çok konuşacağız açlığımızı, muhtaçlığımızı, fakirliğimizi eğer eğitim problemini çözemezsek Ve tabii ki utancımızı Büyük Türkiye idealimiz varsa eğer bizim Bu büyük probleme bizim de katkımız olur muydu acaba diye Kendi kendimize sorduğumuzda Hani çorbada Tuzumuz olması gerekir mi diye sorduğumuzda hem okuldaki çalışmalarımızla hem toplumdaki çalışmalarımızla hem de işte bizim İler Radyosu'ndaki bu programımızla çorbada tuzumuz olsun diye gayreti sarf ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerim içinde bulunmamız her yerde faydalı bilgileri, güzel bilgileri birbirimizle paylaşarak ama öbür taraftan peygamberimizin yaptığı gibi faydasız bilgilerden de Allah'a sığınarak ondan kaçınmamız ama hani der ya bize bir ilme minel mehdi illel lahdi beşikten mezara ilim öğreniniz ilim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır peki İlim kendi başına bir değer midir? Kendi başına bir değer midir? Geçen haftaki konuşmamızda da bahsetmiştik. Evet ilimsiz eğitim olmaz ama her ilim bizi değiştirmediği sürece eğitim anlamına da gelmez. Belki bu programlarımızda bir tek çocuğumuz eğitim zayiatına uğramasın, ıskartaya çıkmasın için... Sancımızı paylaşacağız. Ağrılarımızı paylaşacağız. Yaralarımızı tedavi etmeye gayret sarf edeceğiz. Tabii ki bu problem o kadar büyük ki 3 kişiyle 5 kişiyle, 3000 kişiyle, 5000 kişiyle kaldırılması pek mümkün görünmüyor. Buna anne baba da, öğretmen milli eğitim camiası da elinin taşını altına koyacak, mühendisi, din alimi, sanayicisi, ziraatçısı, sosyal bilimcisi de elinin taşını altına koyacak. Eleştirerek değil, icraat yaparak, birbirimizi uyararak ve öğrendiklerimizle geçen hafta bahsetmiş olduğumuz gibi şeklimizi değiştirerek, boyamızı değiştirerek adım adım Belki karış karış ilerlemeye gayret edeceğiz. Bu yük ağır, hem de çok ağır. Biliyoruz ama bu yükü kaldırmaktan başka da çaremiz yok. Kıymetli dinleyenlerim, Devletin ve ana babanın geleceği en büyük yatırımı çocuklardır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize sadakayı cariyeyi tavsiye eder. Hocalarımız hutbelerden, kürsülerden sürekli bize, dinimizde üç önemli sadaka icariye vardır. Bunlardan birisi yol, köprü, han, hamam derler. Birisi ilim derler. Üçüncüsü de kendisine dua edecek çocuk yetiştirmek derler. Çocuklara ne verdiysek onu alacağız. Ne görmek istiyorsak çocuklarımızın yanında büyüdüklerinde bugün de lütfen onu vermek üzere gayret sarf edelim. Büyük insanlar ana babaların projesidir. Dünyadaki büyük insanlara bakın. Büyük insanlar ana babalarının projeleridir. Unutmayalım ki Geleceğin Türkiye'sini, bugünün çocukları inşa edecektir. Eğitim işini Allah bize verdiyse eğer, bizim mızmızlanmaya, şikayet etmeye asla hakkımız yoktur. Onun için ben öğretmen arkadaşlarımla yapmış olduğum toplantılarda bu cümleyi hasreten onlara söylerim. Derim ki Allah bizi buraya gönderdiyse, burada görevlendirdiyse, bu çocukları bize emanet ettiyse, bizim mızmızlanmaya asla hakkımız yoktur. Ya bırakıp gidelim, ya bunu hiç mızmızlanmadan ne yapabiliriz sorusunun cevabını bulmaya gayret edelim. Anne babalar için de aynı cümle geçerli. Bizim çocuklarımızdan şikayet etmeye, beni dinlemiyor, benim çocuk şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye mızmızlanmaya, şikayet etmeye asla hakkımız yok. Onları o hale getiren biziz çünkü. Biziz. Onlar uzaydan böyle inmedi. Yerden böyle çıkmadı. Anasından böyle doğmadı. Onlar bizi göre göre, bizim eğitimimizi ala ala sizin şikayet edeceğiniz hale dönüşmüş oldular. Kıymetli dinleyicilerim. Nasıl? Nasıl? Namaz kılmamak için bir alternatifimiz yoksa, bahanemiz yoksa çocuklarımızın terbiyesinden uzak kalmak, onların sorumluluğunu üstlenmemek için de hiçbir bahanemiz yoktur. Seçmece şeftali alabilirsiniz, seçmece karpuz alabilirsiniz ama hiçbirimiz seçmece insan, seçmece çocuk almadık. Biz çocuklarımızı Rabbimizin emaneti olarak elde ettik. İsteseydi vermezdi. İsteseydi yaratmazdı. Rabbim bizim için bir, iki, üç, dört, beş kaç çocuk verdiyse bir kere onların varlığının karşısında şükran borcumuz var. Hamp borcumuz var. Bunu da en güzeliyle çocuklarımızı Allah'ın bilinciyle yetiştirmekle, o terbiyeyle yetiştirmekle ödemiş olabiliriz. Zaten bizim bu çalışmalarımız, bu eğitim çalışmalarımız aynı zamanda bir ibadettir. Okuldaki, camideki, sokaktaki yapmış olduğumuz her türlü çalışma, çocuklarımız için, hatta insanlarımız için yapmış olduğunuz bu çalışmalar, birer ibadettir. Bu ibadet birinciyle birbirimizi uyaralım, hepimiz birbirimizin hocası olalım, hepimiz birbirimizin öğrencisi olalım. Ama hasreten genç kardeşlerimizi, yavrularımızı Allah'ın bize birer emaneti olarak gördükten gayri yapacağımız başka bir şey yok. Anaysan da, hocaysan da, Müslümansan da, Bizim en temel görevimiz, gördüğümüz her yanlışı düzeltmeye gayret sarf etmek, gördüğümüz her iyiliği takdir etmek. Eğitim her şartta, her yerde ve her zamanda yapılacak diye sonuçlandırmış olalım bu konumuzun özetini. Tabii ki şimdi biz konuşuyoruz. ''Şartlar değişti, insanlar değişti, ya gençler değişti, dünya değişti'' filan diye böyle dert yanıyoruz birbirimize. Ama bu değişen dünya ve şartlar karşısında kendimizi bu yeni sorunlara karşı maalesef hazırlamıyoruz. Kendimizi yetiştirmiyoruz. Öyle olunca da bu yeni nesille, Değişen şartlar içerisinde yetişip gelen nesille baş etmemiz çok mümkün görünmüyor. Unutmayalım ki Dünyada en zor şekillendirilen varlık insandır. Dünyada en zor şekillendirilen varlık insandır. Taşı yontarsanız şekil verirsiniz çok güzel heykelcikler çıkarırsınız. Onları çok paha biçilmez fiyatlara satarsınız. Demiri eritirsiniz. Suya çevirirsiniz. Şekilden şekile sokarsınız. Ama insanı yontmak çok da mümkün, çok da kolay görünmemektedir. Hatırlar mısınız? Nuh peygamberimizi aleyhissalatü vesselam'a 950 sene Tam 950 sene vazifesini yapmak için terbiye maksadıyla gönderildiği o insanları terbiye edebilmek için çaba sarf etti. Gece demedi, gündüz demedi, açlık demedi, susuzluk demedi. 950 sene bıkmadı, usanmadı ama kendisini inanan insanların sayısı... Bir elinin parmaklarını geçmedi. Kıymetli Müslümanlar, Çalışmamızın karşılığını da, Ücretini de, Hak'tan beklediğimiz sürece, Başarılı olabilmek için, Kendimize yeni bir heyecan buluruz. Çocuklarımızın bize bir emanet olduğu düşüncesiyle, Eğitmeye gayret edersek, o zaman onları korumak için, onları yanlışlardan, günahlardan, çirkefliklerden, maddi ve manevi hastalıklardan korumak için ne kadar çok çaba sarf ederiz. Çocuklarımızın eğitiminden önce aile sorumlu ama çocuklarımızı eğitmek için de önce aileyi eğitmek gerekiyor. İşte bundan dolayı radyomuzda yapmış olduğumuz bu programın anne ve babalar tarafından ileriki safalarıydı da daha iyi takip edilmesini istirham ediyoruz. Şu bir gerçek. Tamam hocam biz de yapıyoruz zaten bütün bu bilinç biz de bu bilinçteyiz. Çoluğumuzun çocuğumuzun emanet olduğunu biz de farkındayız ama nasıl yapacağız? Nasıl yapmamız lazım? Bir kere şunu iyi bilelim. Biz Allah'ın kullarıyız. Ona aitiz. Kainat da Allah'ın. Biz kainatın sadece bir küçücük parçasıyız. Ve Allah'a aitiz. Biz bağımsız bir varlık değiliz. Dolayısıyla şunu hep söylememiz gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ileyhi Sahi, biz Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Bunu sadece sela duyduğumuz zaman değil. Selâdan sonra değil, bir ölüm haberinden sonra değil. Hayatımızın her safhasında hatırlayacağız. Biz Allah'tan geldik, ona döneceğiz. En çok zikir ifadelerimizden birisi nedir? Subhanallah'tır. Subhanallah. Ne demek Subhanallah? Her türlü eksikliklerden uzaksın Allah'ım. Sen mükemmelsin. Sen kamil bir varlıksın. Sende hiçbir eksiklik göremiyoruz. Öyleyse onun yarattığı hiçbir şeyde de eksiklik yoktur. Öyleyse Bizim çocuklarımızda da hiçbir eksiklik yoktur. Çünkü mükemmel varlıktan güzel, mükemmel, mükerrem varlıklar çıkar. Onun için bize ayet-i kerimelerde insan en mükerrem varlıktır diye ara ara hatırlatır Rabbimiz. Şimdi bu kainatın en mükerremi, en kıymetlisi insansa, bu insanların içerisinde de en değerlisi inanan insanlar ise hani öyle diye Rabbimiz bize. Bismillahirrahmanirrahim. Ve entumul a'lavne in kuntum mu'minin. Eğer inanıyorsanız siz en yücesiniz. buyurmuş diye bize. O zaman kıymetli dostlar Hiçbir varlık işe yaramaz değildir. Rabbim toprağın üzerindeki bir çakılı bile boşa yaratmadıysa, kayanın içerisinde yaşayan bir kurdu bile boşa yaratmadıysa, toprağın içerisinde yaşayan yüz binlerce böcü börtüyü boşa yaratmadıysa, gök gözünden düşen bir yağmur damlacığını boşuna yaratmadıysa bu karar, mükerrem dediği, mükerre, mükellef dediği, muhterem dediği insanı acaba boşa yaratmış olabilir mi? Bir çocuk boşa yaratılmış olabilir mi? Hiçbir insan işe yaramaz olarak yaratılmadıysa. Hatırlayım, hatırlayalım o ayeti kerimeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena ma halakte haza batila. Ey Rabbimiz sen bu kainattaki hiçbir şeyi boş yaratmadın. Öyleyse nasıl olur da bir genç, delikanlı, çocuk, insan başı boş bırakılabilir? Boşa yaratılmış olabilir. Nasıl böyle bir şey düşünülebiliriz? Biz bir parça kumaşı bile israf etmeyelim. Bir parça patatesi bile israf etmeyelim diye uğraşırken, gayret ederken Rabbimizin yaratmış olduğu böylesine mükerrer bir varlığı israf etmemiz asla düşünülemez. Onların beyinlerini, onların kalplerini, onların kulaklarını, gözlerini, onların düşüncelerini, akıllarını israf etme hakkımız yok. Onun için çoluğumuzu, çocuğumuzu gelecek yatırımıyla beraber öyle bir şekillendirmeliyiz ki dünyanın da ahiretin de saadetini, mutluluğunu yakalayabilsinler. Bizim temel hedeflerimiz sadece dünyayla ibaret dünyadan ibaret değil ahirette de o sonsuz mutluluğu yakalayabilmektir. Her bir insan mutlaka bir işe yarayacak ama Hangi işe yarayacağını iyi tespit etmemiz lazım. Bugün en büyük sıkıntılarımızdan birisi de belki de bu. Her bir çocuğumuzu neredesi doktor yapacağız, neredeyse mühendis yapacağız, neredeyse cumhurbaşkanı yapacağız. Ama çocuklarımızın özelliklerini yapmalarını maalesef bilmiyoruz. Hangi okulda okuması lazım? Hangi işi yapması lazım? Benim çocuğumun özellikleri nelerdir? Bunun üzerinde neredeyse hiç konuşmadan düşünmeden bütün çocuklarımızı akademik başarı diye ifade ettiğimiz not başarısına endekslemişiz. Kıymetli dostlar bunu da zaman zaman dile getiriyoruz ancak maalesef her şeye rağmen her birimiz bu not endeksine endekslenmişiz temel başarı olarak sadece akademik başarıyı görmüşüz, çocuklarımızın not başarısıyla onları ölçmeye gayret ediyoruz. Doğrudur, belki bu da gerektir ama çocuğumuzun yapısını bilerek hareket etmemiz, hangi okulda nasıl, hangi eğitimi alırsa bunun üzerinde durmamız bizim için çok önemli. Sahi bizi kıymetlendiren ne? Bizi mükerrem yapan, Muhterem yapan ne? Allah'ın bize verdiği değer mi? Yoksa bizim hangi dersten kaç puan aldığımız mı? Cennet bizim için ne ile elde edilecek? Ders başarılarımızla mı? Diplomularımızın notuyla mı? Yoksa davranışlarımızla, inancımızla mı? Bizim temel hedefimiz cennet mi, rızay ilahi mi, Allah'ın sevgisini kazanabilmek mi yoksa dünyalık 3-5 kuruşluk ve yarın yok olan kaybolan giden hedefler mi? Temel ölçümüz ne sorusunu mutlaka her birimiz tekrar tekrar kendimize çocuğumuza sormamız lazım. Bir kişinin La ilahe illallah demesi Dünya ve içindekilerden Daha kıymetlidir Diye bizi uyaran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bu sözünü nereye koyacağız O zaman bizi ve çocuğumuzu Kıymetlendiren ne Cennete girmi hak edecek Olan kişinin Değeri neyle ölçülecek Sorusunu belki de her gün sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde birbirimizle konuşmamız gerekiyor. Hatırlar mısınız? Aşerihi mübeşşere diye bildiğimiz cennet müjdesi almış olan insanlar, peygamberimizin bu müjdesine nail olan bu insanlar, hangi okuldan, hangi diplomayla nasıl mezun oldular? Ama şu bir gerçekti ki, Allah'ın boyasıyla boyanmışlardı. Peygamberimizin terbiyesinden, eğitiminden geçmişlerdi. Evet bu insanlar da dil öğrendiler. Bu insanlar da matematik öğrendiler. Bu insanlar da harf sanatlarını ve sanayi öğrendiler. O gün şartlarında tabii. O zaman şu soruyu belki sormamız lazım. Acaba Rabbim beni niçin yarattı? Çocuğumu niçin yarattı? Benim hayattaki rolüm ne? Önemli olan bana verilen rolü oynamak mı? En güzel şekilde oynamak mı? Yoksa rol değişikliği yapmam gerekir mi? Benim fırıncı olmamla çiftçi olmam, öğretmen olmamla Esnaf olmam, zengin olmamla fakir olmam bana getirisi ne? Bizim ona vereceğimizi belirlemeye gayret etmeliyiz. Biz ne verebiliriz? Rolümüze, işimize ne verebiliriz? Biz ne verebilirizden daha çok ne alabiliriz'i konuşuyoruz. Ne kadar çabuk zengin olabileceğimizi hesaplaymaya gayret ediyoruz. Vermeden... Almayacağımızı bile bile. Sahi bizim yeteneğimiz ne, kabiliyetimiz ne ki biz geleceğimizi ona göre şekillendirelim. Çocuğumuzun kabiliyeti ne, onun yeteneği ne, elinde ne var? Elinde var olanı geliştirmeye gayret etmemiz gerekmiyor mu? O zaman çocuklarımızda sahi ne var? Herkes bunu oturup çocuklarında iyi bir gözlemlemeye tabi tutmalı. Devletimiz de bunu yapmalı. Toplumumuz da bunu yapmalı, ailelerimiz de buna yapmalı. Bizim illerin kıymet edineciler. Hani bizim rüyalarımız olacaktı, hani bizim hayallerimiz olacaktı, hedeflerimiz olacaktı. Ne istediğimiz bilmemiz çok önemliydi. Peki biz bizim rüyamız ne? Ne görüyoruz biz rüyalarımızda? Rüyalarımızda gördüklerimizi gerçekleştirmek için ne yapıyoruz? Çocuklarımızın temel hayalleri ne? Heyecanları kalmamış öğrencilerimizin, gençlerimizin heyecanları yok. Sokakta gezmekten başka, eğlenmekten başka ne dertleri var, ne heyecanları var bana söyler misiniz? Geçenlerde bir yazar davet etmiştik. Öğrencilerimizle buluşturmuştuk. Yazarımız şu soruyu sordu. Gençlik demek ne demektir? Gençlik demek ne demektir? Çocuklarımızın büyük çoğunluğundan verilen cevap şuydu. Eğlenmek demektir hocam, eğlenmek demektir. Yahu biz çocuklarımıza eğlenmeden başka bir şey öğretmemiş miyiz? Bu eğitim sürecini belli bir disipline parlayan Peygamberimiz Aleyhisselam çocukların terbiyesinden öncelikle babaları sorunu tutmuştur. O zaman önümüzdeki haftaki programımızda anne ve babaların çocuk eğitimindeki rolü nedir? Görevleri nedir? Çocukların anne babalar üzerindeki hakları nelerdir? Bunun üzerindeki Araştırmamızı, gayretimizi, çalışmamızı sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz inşallah. Rabbim nasip ederse tabi. Allah önce bana amel etmeyi, konuştuklarımızı bana verini bir şekilde yapmayı lütfetsin. Sonra da siz kıymetli dinleyicilerimizi bu konuşmalarımızdan nasip kar etsin. İyi niyetle, ibadet kastıyla... Ve hakikaten çocuklarımızın dertlerini dert edinerek yapmış olduğumuz bu konuşmalar hem dünyamızı hem ahiretimizi mutluluğa çevirmiş olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.